94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Canan Alatlı'ya teşekkür ediyoruz. Geçen hafta e, Ali Ağa'da <gülüyor> yapılmak istenen 7 Termik Santral projesiyle ilgili bir program yapmıştık. Fakat teker teker gelmiyorlar. Bu haftada e, Amasra'dan söz edeceğiz. Çünkü e, geçen hafta e, bazı gazeteler tarafından... 37 yıldır özlemle beklenen imza atıldı e, Amasra'daki termik santral için diye böyle <gülüyor> olumlu bir haber gibi verilen e, Amasra'da Bartın'ın Amasra ilçesinde yapılacak olan termik santral ile ilgili haber e, Bartınlılar ve Amasralılar tarafından da ciddi bir tepkiyle karşılandı. Haberi çok kısa özetlersek e, Hattat Holding tarafından 1320 megawatt e, kapasitede. Yerli taş kömürü kullanılarak yapılacak bir termik santralden söz ediliyor. Bunun içinde hatta Holding, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner'in katılımıyla yapılan törende Çinli Avik firmasıyla bir anlaşma imzalıyor. Ve orada da diyor ki, 1320 bu ama biz bunu 4000 megawata kadar çıkaracağız diye de bir müjde veriyor. Olayın erin <gülüyor> dediği gibi yüksel ki yerin bu yer değildir. Aynen öyle ve e, bu da tabii çok ciddi bir problem çünkü gerçekten çok e, öteden beri e, Amasralıların, Bartınların korktuğu bir ve karşısında mücadele ettiği bir e, proje bu. E, bununla ilgili olarak biz de şimdi e, bu mücadeleyi yürütenlerle bir görüşelim istedik. Ve Bartın e, platformundan e, Mustafa Arter telefon attığımızda Günaydın Mustafa Bey. E, günaydın Ümit Bey. Günaydın. Ee, Günaydın Amasya. E, şimdi siz Bartın platformu olarak Amasra'daki Termik Santral'e karşı uzun yıllardır mücadele ediyorsunuz. Son durumu bir de sizden dinleyebilir miyiz? E, meselenin ciddiyet düzeyi nedir en son noktada? Evet tabii ki e, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Bartın ve Amasra e, halkı adına ben e, bizlere programınızda yer verdiğiniz için onların adına teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> e, uzun yıllardır e, Bartın'da e, kimi zaman... Adına mobil denilen, kimi zaman da son dönemde yerli taş kömürüne dayalı, bölgede havzada çıkan taş kömürünün de kullanılacağı e, vaat edilen e, termik santraller e, bölge gündemini meşgul ediyor. E, 37 yıllık diye sizin de e, sözünüzün başında söylediğiniz bir zamanların 5 yıllık kalkınma planlarında bir cümle olarak geçen bu e, termik santral 150 megavatlık kendi ihtiyacını karşılayacak bir e, o zamanki taş işletmelerinin kendi ihtiyacını karşılayacak bir santral olarak öngörülürken yıllar içerisinde bu santral bizim de geçen hafta e, duyduğumuz e, üzere sizin de belirttiğiniz 4 bin kadar çıktı. Termik santraller tabii ki e, ülke gündemini çok meşgul ödüyor. E, Gerze'de, Erzin'de, Yolava'da ve en son e, sizin de programınızı yaptığınız Ali Ağa'da e, nitekim Bartın ve Amasra'da bu 99'lu yıllara kadar gidiyor. İlk 150 megawattlık termik santral kurma girişimi Hatat Holding HEMA şirketi tarafından 2005 yılında Amasra'da bir termik santral değil fakat taş kömürü çıkarmak üretecekleri de, kömürü de piyasaya satacaklarını ifade ettikleri bir geçmişi var. Yıllar içerisinde tabii ki e, havzada da kömür var. E, yıllardır da burada taş kömürü işletmeleri tarafından hem Zonguldak hem Amatra havzasında çıkarılıyor ve bölge ekonomisine, ülke ekonomisine kazandırılıyor. Firma e, bir kısmını relevans sözleşmesiyle kiraladığı bu bölgeden e, bu kömür termik santralde e, yakılmazsa teba olur e, gibi söylemleriyle ve bir takım da açıkçası oyunlarla ve hukukun arkasından dolanmalarla sürece termik santrale kadar dayandırdı. Evet, ama e, bu yine haberlere göre e, Amasra, Bartın, e, Zonguldak e, ve bu civardaki illerle ilgili planlara göre de e, buralarda termik santral yapılmaması gerektiği hani resmi planlarda var, öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Nasıl oluyor ee, 2000... peki bu? E... Açıkçası e, Ümit Bey bizler de gerçekten şaşkınlıkla izliyoruz bu süreci. Bizler e, devletin e, yapmış olduğu planlarla e, gelişmeyi, e, kentlere ve bölgelere <gülüyor> öngörülen stratejilerle e, ekonomik gelişmenin de bunlarla sağlanması gerektiğine inanıyoruz. E, buna inancımız tam. O yüzden de e, bahsede konu olan Zonguldak, Barsın, Karabük, ee, ...1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planında da... Zonguldak'ta, Bartın'da, Karabük'te e, biçilmiş kaftanlar aslında belli. Yine e, Türkiye'nin Devlet planlama Teşkilatı tarafından eski adıyla... ...2023 Turizm Stratejisi'nde de e, Karadeniz bölgesinde yer alan... E, ...Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop illerini kapsayan bölgenin... ...biyolojik açıdan da e, çok zengin olduğu kabul görüyor ve ekoturizm potansiyeli açısından da bu bölgeye böylesi bir e, öngörü belirtiliyor. E, bölgedeki kıyı turizmi, doğa turizmi çevresinde geliştirileceği, e, buralardaki kıyı koylarının özellikle de Amasra'nın turizmden e, gelir elde etmesi nedeniyle de ve yine uluslararası e, öneme de sahip olduğunu düşündüğümüz ve süreçleri de şu anda çalışmalara devam eden, yine aynı bakanlıklar tarafından devam eden Küre Dağları Milli Parkının uluslararası anlamda tesciliyle ilgili çalışmalar devam ediyor ve bu bölgeler hep bizim yaşadığımız, bizim doğduğumuz, bizim büyüdüğümüz bölgeler. Biz gerçekten buna rağmen, bunlara rağmen de bir termik santral girişimin bakanlık meclisinde de arkasında durarak imzalarının atılmasını gerçekten şaşkınlıkla izliyoruz ve 1300 bak, sayın bakanın ee, Enerji Bakanı'nın 1320 MW santralin imza törenindeyiz. Bu projeyi destekliyoruz açıklamasını e, yaparken Barsın halkına e, Amasra halkına bir kez daha sormasını beklerdik. Evet Mustafa Bey bu ayrıca da e, bildiğimiz kadarıyla Amasra gö görebildiğimiz hatta ben de şahsen çok e, seneler önce geçmiştim, görmüştüm. Yani dünyanın da en güzel yerlerinden biri değil mi? Böyle kartpostal. Evet. Tipik bir evet. kartpostal yeri. Yani insan inanamıyor buraların tahrip edileceğine. Peki neresine yapılacak? Ee, bu Şimdi, koyun mendelenin e, içine mi yapacaklar? Nedir plan e, e, ya gerçekten? Keşke, keşke oraya yapsalar. <gülüyor> Yakında oraya da yaparız diyecekler diye şüpheleniyoruz açıkçası. Çünkü kuş uçuşu Amas Reyhan, Amasra'nın batısında bir kilometre mesafe, bir kilometre, 1 kilometre evet Amasraya ilk başvurular ağzı ve gömü köyleri dediğimiz Amasraya kuş uçuşu bir kilometre olan bir bölgeydi. <gülüyor> Tabii iki ayrı santral başvurusu. Tabii pardon vardı. deniz kenarı değil mi bu arada? Deniz kenarı, Tabii. deniz kenarı ve dünyasında da bir balıkçı barınağı olan bir limanı olan da bir bölge. Her ne kadar potansiyeliyle kullanılamıyor olsa da bugün balıkçı barınağı buradaki liman bölgesi taş kömürü işletmelerine yakınlığı ve buradan çıkarılacağını iddia ettikleri kömürü ve bu santralde kullanılacaklarını iddia ettikleri kömürü de hiç taşıma yapmadan termik santralde kurma arzusu Dolayısıyla Amasra'ya bu kadar yaklaştırıyor başvuru sürecini. Tabii bu iki santral için birinin adı Barton Termik Santrali, diğerinin Amasra Termik Santrali diye 1320 MW çarpı 2, 2640 MW gücünde başlangıçta çev süreçleri başlatılan iki ayrı santralden tarla ağzı ve gömü kısmına olan başvuru Reddedilmişti e, bakanlık e, tarafından çünkü şirket hazırladığı chat raporunda da e, çok ciddi hatalar ve çok ciddi yanlışlıklar içeriyordu. E, nitekim bunların çet sürecine devam ettirdi e, bakanlık e, eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı. 24 ve 25 Kasım 2010 tarihlerinde e, arda arda iki gün içerisinde her iki santral içinde chat halkın katılımı toplantıları yapılmak istendi. Fakat e, halkın tepkisi nedeniyle tüm Türkiye'de yaygın olduğu biçimiyle e, Bartın'da da bu termik santralinin halkın katılımı toplantıları yapılmadı. E, yine e, ilerleyen süreçte 29 Kasım 2010 tarihinde Ankara'da Çevre Orman Bakanlığı'nda chat kaptan belirleme ve format toplantısına Bartın'dan bir aşkın e, yurttaş yine e, katıldı ve termik santral girişimini protest etti. O toplantıda tarla arzı ve gömü yöresinin uygun olmayacağını fakat bu sefer 2 km daha batısına yani Amasya'ya 3 km kuşu yaklaşan delikli bunun mevkiinde çet sürecinin devam etmesi ve kapsam ve format verilmesine karar verdi bakanlık halbuki bu bölgelerin gerek coğrafya gerek Amasya'ya yakınlık gerekse işte de sahip olduğu biyolojik değerler açısından inanın birbirinden farkı yok Nitekim bu 3 kilometre 5 kilometre Çapındaki bir daire içerisinde de Amatra ve bölgesi Aynı özelliği gösteriyor evet, Burada daha kömür yakılmasının Çevreye ve Küresel iklim değişikliğine Vereceği etki Hiç konuşulmuyor bile zaten İnanın oraya gelemedik Keşke oraya gelebilsek Ve o düzlemde de edilsek, Şu anda biz planlara güvenmek istiyoruz. Bölgeye biçilmiş öngörülere güvenmek istiyoruz. Bir taraftan hem Bartın hem Amasra tarihi kentler birliğine üye, Amasra'daki tarihi doku, Amasra'daki kültürel ve arkeolojik yapı. Biz bunlara yatırım yapılmasını ve zaten bölge halkının turizmden elde ettiği ve turizme yatırım yapıldığında daha da fazla elde edeceği ekonomik girdinin, buradaki işsizlik, istihdam gibi silahların Kullanılmasının da önünü alacağını biliyoruz. E, ama e, dediğim gibi e, daha e, küresel ısınma tartışmalarına gelemedik. Peki Amasra'da halk ne diyor? <gülüyor> Amasra'da halk e, her dönemde olduğu gibi. Nitekim, e, bu 22 Şubat'ta bakanlıkta yapılan imza töreninin hemen ardından da sokaklara döküldü. E, Amasra'daki e, halk bunu istemiyor. E, bunu isteyenin de olduğunu da düşünmüyoruz açıkçası. Şöyle söyleyebilirim. Ee, Bartın'da 2001 yılında bir mobil santral, Bartın'ın Boğaz ilçesindeki Amasya'ya e, çok daha e, uzak bir mesafede e, bir mobil santral e, girişimleri olmuştu. Daha sonradan da bu mobil santral Bartın halkının tepkileri nedeniyle Samsun Tekkeköy bölgesine e, kaymış, orada da sabit e, bir e, santrale dönüşmüştü. E, bu süreci geçmişten e, hatırlayacaksınız. Hatta ulusal basında da. Bartın Valisi'nin o dönemki bir öğretim görevlisiyle olan tartışmaları hem Ulusal Bası'ndan yansıdı hem de ciddi tepkileri de beraberinde getirmişti. Samsun'da da halk karşı çıktı o santral aslında. Samsun'da da, evet Samsun'da da karşı çıktı ama Samsun'da o santral ne yazık ki kuruldu. Daha sonra çalıştırılamadı, mahkemelik oldu. Devlet oradan zarar etti. Gibi bu süreçleri de açıkçası takip ediyoruz ve şu anda hem Bartın'da hem de Amasra'da gerçekten herkes çevre düzeni planı uzmanı, herkes çevresel etki değerlendirmesi süreçleri uzmanı oldu bunları takip ederken. Bütün bu süreçler olurken sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler farklı düşüncedeki hatta bugünkü iktidar siyasi anlayışına da sahip belediye meclis üyeleri, veya İl Genel Meclisi üyelerinin de e, bir kısmının içinde olduğu e, Bartın platformu kuruldu. Ben Bartın platformu yürütme kurulu üyesi olarak e, programımıza katkı sunmaya çalışıyorum. Bizim 5 kişilik bir yürütme kurulumuz var. Hem e, Bartın e, Belediye Başkanı Sayın Cemal Akın ve Amasra Belediye Başkanı Sayın Emin Timur da platformumuzun eş sözcüleri. E, Cumhuriyet Halk Partisi e, Bartın Milletvekili Sayın Rıza Yalçınkaya da Mücadelemiz konusunda gerçekten çok destek veriyor ve soru önergeleriyle mecliste sürekli gündemin meşgul ediyor. Bartın halkı ve Amasra halkı el birlik bu santrali yaptırmamakla çok kararlı. Bartın ve Amasra halkının hemen hemen tamamı sizden de anladığım kadarıyla buna karşı ve kararlı bir şekilde karşı buna rağmen Bakanlık neden ısrar ediyor bu konuda? E, Hattat'ı mı çok seviyor? Vallahi biz konsuluk akrabalık ilişkilerinin olduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla bazen de yatırımlar bölgelere e, böylesi yatırımlar bu nedenle e, geliyor. E, açıkçası biz e, Hattat'ın ne kömür e, konusunda deneyimli bir e, firma veya holding... E, ne de enerji sektörüne yatırım yapabilecek bu konuyu da kıvrabilecek bir e, firma olduğunu düşünmüyoruz. Peki Hattat e, Bartın'la mı? Nasıl bir akrabalık? Hayır Kayseri'li. Ha. Kayserili. Evet. E, şimdi e, bu ödeye yeterince turizmden destek alıyor ama e, yıllardır e, bir gerçek de var kömürden de e, ciddi anlamda burada e, işlenen e, vatandaşlarımız var. Yıllar içerisinde Türkiye Taş Kömürü işletmelerinin hem Zonguldak hem e, Amasra'daki işçi sayısındaki azalmalar bunların bu bölgeye yansımaları ve göç olgusunu hep duyarsınız. E, sayıları 8 binlerden 800'lere inen bir işçi sayısı var. E, bilerek e, ya da isteyerek bir e, Türkiye Taş Kömürü işletmeleri üzerinde bir özelleştirmeye doğru giden bir e, süreçte yaşanıyor. Nitekim, nitekim bu hattatın bölgeye kömür çıkarmak için gelmesi e, niyetiyle e, havzanın bir bölümünün kiralanması belki de ileride havzanın tamamına talip olmasını belki de iş termik santral yapma niyetleri bile olmadığını e, da akıllara getiriyor. Bunların hep chat süreçlerini bu bakanlıktaki imza törenlerinin özellikle uluslararası düzeyde bir firmayla e, anlaşma çerçevelerinin imzalanması e, chat süreçlerinin Olumsuz etkilenmesine, halk gözünde e, a, galiba bu sefer yapacaklar, bakın e, işte devlet de arkasında e, gibi e, baskı unsurları e, yaratmak için yapılmış hareketler olduğunu düşünüyoruz. Hatta e, gelip de Bartın halkına dürüstçe e, termik santral yapma niyetini belki zamanında söylemiş olsaydı biz termik santralin teknolojisini belki konuşuyor olurduk bugün ama biz e, Bartın platformu olarak tüm bileşenlerimizle ve Bartın halkı olarak Hattatın e, bölgede artık kömürü bile çıkarmak konusunda samimi olmadığını düşünüyoruz. Ee, Bartın bu arada bilmeyenler için bölgeyi Bartınla Amasra arası da çok e, şeydir değil mi? Yakın bir mesafedir yani birkaç kilometre çok yakın çok evet. yakın 17 kilometre Aynı, yani karayoluyla 17 Aynı, kilometre. kilometre. Evet peki yani, e, Evet. Evet, peki Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz için. Ben çok teşekkür için. ediyorum. E, Bartın ve Amasra halkı adına gerçekten bizler de sesimizi ulusalda e, duyurmak için ne yazık ki bu sermaye sahibi şirketler kadar güçlü olamıyoruz. Onların e, anlaşmaları e, ulusal basında çok yer tutuyor ama Bartın'da binlerce kişi sokağa dökülmesine rağmen bu e, ulusal basında çok az e, geçiyor ve alışılagelmiş bir e, şey oldu artık ülkemizde de bu termik santral gündemi. Ben e, sizlere çok teşekkür ediyorum ama buradan İsteyim. da Bartınlılar olarak Gerze halkına, Erzin halkına, Yalova'daki Ali mücadelelere de destek mesajlarımızı göndermek istiyorum. İletiriz biz de sizi de takip etmeye çalışacağız e, elimizden ben geldiği ölçüde edeyim. efendim. Çok, çok teşekkürler çok teşekkür. sağ olun. Görüşmek çok üzere. Ederim. Evet Mustafa Artar'la konuştuk. Kendisi e, peyzaj mimarı e, ve Bartın Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Bartın platformu yürütme kurulu üyesi olarak e, bize Amasra'da yapılmak istenen termik santraller hakkında iki tane, evet, iki e, iki termik santralden bahsetti. Bir müzik arası vereceğiz. Şimdi e, bir doğum günü kutlaması yapalım. Carol King e, 60'lı yıllarda, 70'lerde de ee, ...çok e, popüler olan bence de en iyi e, söz, müzik yazarı ve şarkıcılardan biriydi. Biri e, tabi hala. E, tam 70 yaşındaymış. 9 Şubat e, doğum günü. E, doğum gününü biraz geçtik ama açık yeşil olarak yine bir Carl King e, dinleyeceğiz. Bu e, şarkı 1971 yılı e, albümü Tapestry'den gelecek... Bu albümün benim için ayrı bir özelliği var. Benim çocukluğumda en çok dinlediğim plaklardan biriydi. Babamın plakları arasında olduğu için. Şimdi I Feel The Earth Move'u hem Carl King'e doğum günü hediyesi olarak çalıyoruz hem de babama gönderiyorum. Tumble down, tumbling down. Carol King'in Tapestry albümünden I Feel The Earth Move'u dinledik ve 70. Yaş Gününü kutladık. Bu arada söylemeyi unuttuk. Carol King aynı zamanda önemli bir aktivist. Bir çevreci, evet. bir aktivist. Çevre hakları ve başka konuları. Demokrat Parti'de Demo evet. de bayağı mücadele eden ve özellikle de Idaho'da yaşıyormuş. O bölgenin Çevre özellikle işte korunması gereken bir alanın doğa koruma alanı olarak ilan edilmesinde 70'li yıllardan itibaren büyük mücadele etmiş bir isim. Hatırlıyorum çok önemli bir her bakımdan iyi bir şahs yani. Evet. Evet şimdi e, elimizde birkaç tane evet. daha haber var onlarla e, programı bitirelim. Bir kere bir şeyi hatırladım hemen e, bu kömür yakıtlı termik santraller derken gündemde fevkalade önemli bir şey var. Kosova'da bu haftalarda Hı -hı. bugünlerde karar verilecek bir şey. Kosova küçücük bir yer fakat muazzam bir niyet e, kaynakları açısından dünyada dördüncü geliyormuş yanılmıyorsam ve her ne hikmetse Dünya Bankası ve Amerikan Enerji Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı oranın kömürlerini büyük bir santral yapmaya karar verdiler orada. Devasa bir şey. Onu bir kere herhalde amaçta şey değil mi orayı kullanıyormuş gibi gösterecekler kendi şeylerinden düşecekler emisyonlarından. Evet Satın yani Sanki işte ne bileyim Almanya'ya, İtalya'ya vesaireye kurduğunda onlar e, karbon emisyonu yapacak da Kosova'ya kurduğunda başka bir atmosfere gidecek sanki. Evet. Yani... Çok e, vahim bir durum. Onunla uluslararası bir dayanışma sonunda o oh, devam ediyor. Evet. Ve belli dedi. bir de Washington State'te e, bir şey varmış. Batı yakasında Amerika'nın e, müthiş bir kömür. Yeni Sekiz millik trenler Sekiz min ne kadar eder? On iki on beş kilometre falan uh -huh. Böyle Uzunluğunda trenler taşıyacaklarmış Yani Washington eyaletinde Acayip ağır bir Kömür çıkarma faaliyetine de girişliyormuş Onunla uğraşılıyor Bir yandan tabi Bu Amerika'daki şeylerin e, Bu tür şeylerin boyutu hakkında Biz zaten pek şey yapamıyoruz değil evet. mi? Ya 8 millik tren ne demek ya? Yani o bir de o kömürleri çıkartmak için de e, koca tepeler, dağlar tamamen yok ediliyor. yok ediliyor. Yani üstten böyle kese kese gidiyorsun. E, dağı kaldırıyor. Dağı ortadan, ortadan kaldırıyorsun. Ve altı suları diye bir şey de kalmıyor. Şimdi bir bu var bir de tabii <gülüyor> e, şey boş durmadılar bu e, petrol boru hattı, zift petrolleri, keystone. keystone. Kanada şirketi yeni bir hamle yapmış bu sefer. Ee, uluslararası anlaşma olduğu için Obama'nın izni gerekiyordu ve vermedi ya. Onu önlemek için şimdi Oklahoma ile Texas arasında bir parça yapıyormuş. Kanada'daki bir parçayı da yapacak. Sonra nasıl birleştirecekler bilmiyorum ama. Ya bu bizimkilerin 3. köprünün <gülüyor> e, bağlantı yollarına yapmasına benzedi. Aşağı yukarı öyle ciddi Aynen şey. öyle çünkü şu anda mesela e, tam yerini bilmiyorum ama Avrupa yakasında... ...böyle sekiz şeritli bir e, otoyol varsa... ...iki köyü birbirine bağlıyor. Bunu biliyor muydunuz? <gülüyor> ya, üçüncü köprü kullanmıyor üç, değil üç, Hayır yani işte oradan... ...geçenler belki kullanıyordur ama... ...iki köyü birbirine bağlıyor resmen... ...iki küçük yerleşimi. Yani tek amacı tabii ki üçüncü köprü... ...yapıldığında oraya bağlanacak. Evet. Aynı mantık. Evet. Değişmiyor yani. Yani, bu hırs ve... ...yani tamamen şey... ...para, kar... ...maksimizasyonu uğruna yapılacak şeyler... Ve inanılmaz bir küstahlık da devam ediyor tabii. Şimdi bu şeyde Fukushima ile ilgili de yeni bir rapor çıktı. Ee, ve Japonya'nın... E, Az daha Tokyo'yu boşaltıyorlarmış değil mi? Evet. Tsunamiden de olmamış aslında. Doğrudan doğruya Greenpeace'in raporu açıkçası 7-10'da bir büyüklüğünde bir şey. Depremde arkasından da gelen o devasa tsunami de asıl... Sebebi gözlerden giz, gizlememeli. Bayağı şirket bütün dünyadan gizli hareket etmiş. Hükümet, Japon hükümeti ve şirket, Tepco şirketi gizlemişler olayı. Tokyo'yu boşaltıyorlar Kaç milyon Tokyo? 15-20 milyonluk Ağabeyim bir be. şey. Hemen var. şey geldi aklıma tabii. Kurosawa'nın düşlerindeki o sahne bir... Birkaç şeyden, bölümden oluşur Kurosawa'nın Düşler filmi. O filmin bölümlerden bir tanesinde bir nükleer kaza olur. Ee, olmuştur yani. Bir sarı duman gelir hatta. Ve insanlar gidecek bir yerleri olmadığı için denize doğru koşarlar. Yani çünkü Japonya'da da bir de böyle bir durum var yani. Nereye boşaltacaksınız? As ya <gülüyor> Yani <gülüyor> insanların böyle bir korkusu da olduğunu aslında o filmde çok evet, nettir. Evet. Yani denize mi kaçacaksınız? Yani küçücük bir adada yaşıyorsunuz. Çok büyük bir e, nüfus yoğunluğuyla. Ve işte bilmem 50 küsur tane nükleer santral. Evet, bütün dünyadan gizlemişler yani. Ve şeyde devam ediyormuş. Ee, hala e, hala e, bir yeni bir kaza olma ya da tekrar e, sızıntı olma ihtimalinin devam ettiğini... Fukushima nükleer yani kazanın olduğu santrallerde hala tam anlamıyla kararlı hale mi gelmiş deniyordu ne evet. deniyordu yani durmamış, durmamış aslında evet. reaksiyon yani sadece üstünü örtmüş durumdalar ve bekliyorlar inşallah bir şey olmaz diye. Avrupa için de gayet kötü şeyler ifade ettiğini de söylüyorlar. Buradan çıkan sonuçların yani Fukushima'dan. Ne açıdan? Yani nükleer tesislerin güvenliği böyle gizlemelerle filan da karışık olduğu için hükümetle ortaklaşa işleten şirketlerin gizli çalışmaları. Orada da baş, başka bir şey daha da feci olabilir sonuçları diyorlarmış. Çünkü tam demin söylediğimiz şeyin bu sefer de tam tersi. Deniz bir bakımdan rüzgarları falan denize doğru emmesine yol açıyor. Halbuki deniz olmayan yerlerde Fransa'da vesaire çok sayıdaki nükleateste hmm, bu sefer radyasyon çok daha ciddi. ...problem yaratıyormuş. E, bir, tabii yani şeyden sonra... ...bu radyasyon haritalarında hep... ...Okyanusa Pasifik'e doğru... E, ...yayıldığını görmüştük. Evet. Yani bir boşluk var en azından orada... ...gidebileceği evet. bir yer var. Burada karanın üzerinde olacağı için... Çernobil'de e, olan şey. Işte. Evet aynen öyle. Peki bir de çok ağır bir raporumuz... ...daha çıktı. Çok yeni bu da... E, Orman yangınları, büyük yağmur ormanları ve boreal orman yangınları köysel iklim değişikliği yüzünden çok yüksek sayıda olacakmış ve önlenemeyecekmiş. Havadan en gelişkin önleme teknikleriyle havadan püskürtüyorlar ya o şeyleri uh -huh. önleme. Amerika ve Kanada gibi Japonya gibi yerlerde çok ustalar Avustralya'da Gelişme yolundaki ülkelerde zaten hiç imkanı zaten yok ama Amazon onlar gibi, da başa Amazon gibi ormanlarda nasıl söndüreceksiniz? Bir de o ormanların evet. üstünde bu bir şey oluyor. Hani çatı gibi kanopi evet. mi diyorlardı? Evet. Ee, bir şey oluyor. Yani alttan alta yanmaya başladığı evet. zaman siz onu Görelim. yukarıdan evet. yukarıdan söndüremezsiniz yani. Peki. İşte, Peki öyle. Evet ve son olarak belki de şey söyleyeyim. Bu kuzey buz denizindeki erimenin, kuzey buzullarındaki erimenin bugünkü soğuklara da Türkiye'de içine alan bütün Avrupa'da hatta Çin'deki soğukların da seme sebebi olduğu bir kez daha yeni araştırmalarla sonuçlandı. Yani insanların <gülüyor> küresel ısınma yok usanmasına neden olan bu soğuklar aslında küresel ısınmanın bir sonucu. Evet Türkiye'deki gazeteler bu buzul, haberi veriyor mu? Vermedi. Evet. Buzul çağı geliyor haberini verenler bu haberi vermedi. Evet gelecek hafta e, Fukushima'nın yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Herhalde bir özel Fukushima dosyası yaparız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji günde. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madran.